Peygamber Efendimiz'e şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygı değer kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Taif'ten Mekke'ye dönüyorlardı. Taif'te 30 gün gayret etmişlerdi. Gece gündü sakka daveti gerçekleştirmişlerdi. Ama İslam'a yönelen olmamıştı. İman iklimine vasıl olan olmamıştı. Şu söylenebilir miydi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Taif'te başarılı olamamıştı. Bir sonuca ulaşamamıştı. Bunu söylemek doğru olur muydu? Bilinen bir ilka vardı, bilinen bir esas vardı. Kul seferle sorumluydu, zaferle sorumlu değildi. Kul kendine düşeni yapacaktı ama en güzel şekilde yapacaktı. İşin ehli olacaktı. Sonra da o fiili, o sorumluluğu ifa edecekti. Kuldan istenen buydu. Kulun bilgisi yeterli düzeyde olacaktı ve kul anlatmak istediği hakikatleri önce kendi yaşayacaktı. Sonra da iştenlikle anlatacaktı, hakikati dile getirecekti. Sonra sonuç hemen gerçekleşmeyebilirdi, tohum atılırdı. Tohumun gelişmesi, meyveye durması uzun zaman sonra olabilirdi. Peygamber Efendimiz taifte ciddi gayretler göstermişti. Kendine düşen davet vazifesini yerine getirmişti. Ancak Taif'e atılan bu tohumlar hicretin 9. yılında meyvesini veriyordu. Taifliler Medine'ye bir hayat gönderiyor ve İslam'ı kabul ettiklerini bildiriyorlardı. Peygamber Efendimiz dua ediyorlardı. Rahmet elçisi Taif'ten sürgün ediliyor, kendini bir üzüm bağına bırakıyordu. Taşlarla mübarek bedeni kan revan içindeydi. Yanında evlatlığı Zeyd'i de vardı. Şimdi bir üzüm bağının gölgesindeydi. Zeyd'ine bu başımıza gelenler nedir diye bir kelam etmiyordu. Yaşadıkları acılı olayı dile getirmiyordu. Ayrıca kendilerine bu zulmü yapanlara dönüp de bir şey demiyordu. Zalimler, vicdansızlar, ey taş kalpliler gibi bir şeyler de söylemiyordu. Daha doğrusu insanlara bir şey söylemiyordu, söylemeyi düşünmüyordu. Bu acılı olayda ümmetine bir hakikati öğretiyordu. Çok önemli bir hakikati öğretiyordu. Kulun başına bir sıkıntı geldiğinde, bir musibet geldiğinde ilk önce derdini Rabbine söyleyecekti. Önce Rabbi ile dertleşecekti. Halini Rabbi Rahim'e arz edecekti. Asıl dost ile konuşacaktı. Derdini asıl dosta açacaktı. Derdini tüm dertlere derman olana sunacaktı. Kuluna şah damarından daha yakın olan Rabbiydi. Kuluna en yakın olan rahman Rahim'di. Kalplerin sahibi ezel ve ebed sultanıydı. Rabbi en yakınken uzaklara dert söylemek doğru olur muydu? Yakışık alır mıydı? Ayıp olmaz mıydı? Hayalı bir kul böyle bir basiresizlik sergileyebilir miydi? Rahmet elcisi başına gelen acılı olayı hemen Rabbine açıyordu. Önce ona söylüyordu. Ama söylerken derin bir kulluk bilinciyle söylüyordu. Kul oluşunun yüksek duyarlılığıyla söylüyordu. Sevgiliye söylüyordu ama söylerken sevgilinin zülf yarına dokunmadan dile getiriyordu. Allah'ım diyordu, eğer bana karşı gadaplı değilsen, çektiğim belalara hiç aldırmam diyordu. Peygamber Efendimiz dünyanın bir imtihan yurdu olduğunu öğretiyordu. Rabbi Rahim kulunu sınavlardan geçiriyordu, sınavlara tabi tutuyordu. Kulunu sınavlardan geçirirken kulunun olgunlaşmasını murad ediyordu. Kulunun yüksek anlayışlara vasıl olmasını diliyordu. Kulunun hakikatin tecellilerine vakıf olmasını murat ediyordu. Kulunu güzelleştirmek istiyordu. Daha bir güzelleştirmek diliyordu. En güzel hallerle hallensin istiyordu. Şu fani dünyada kul başına gelenleri kullardan bilmezdi. Kul bir imtihan bilinciyle hareket ederdi. Ayet-i Kerime'de korku çemberlerinden, açlık labirentlerinden, Malların elden çıkmasından ve canlara dayanan zorlu geçitlerden geçileceği beyan ediliyordu. Kulunu sınavlardan geçiren Rabbi Rahim'di. O zaman kul kullardan şikayetçi olabilir miydi? Erzurumlu İbrahim hakkını güzel ifade ediyordu. Hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki gayr eyler. Arif anı seyreyler Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler Bir işi murad etme Olduysa inat etme Hak'tandır ol reddetme Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler Naçar kalacak yerde Nagah açar ol perde Derman eder her derde Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her kuluna her anda, gâh gahrü gâhü ihsanda, Her anda o bir şanda, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her söyleyeni dinle, ol söyleteni anla, Hoş eyle kabul canla, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Vallahi güzel etmiş. Billahi güzel etmiş. Netmişse güzel etmiş. Mevla görelim neler. Neylerse güzel eyler. Kula düşen imtihan yurdunda yanlış yapmamaya özen göstermekti. Gönlünü, vicdanını arı duru tutabilmekti. Böylece gönül aleminde Rabbi Rahim'ini duyabilmekti. Peygamber Efendimiz duasının bir yerinde içini döküyordu. Bir yanıyla Rabbine nazlanıyordu. Duasında herkesin zayıf görüp de dalına bindiği bir çarelerin Rabbi sensin. Sensin benim Rabbim. Beni kime bıraktın? Huysuz ve yüzsüz yabancıya mı? Yoksa bu işimde bana hakim olacak düşmana mı? Peygamberlerin Biricik terdi hidayete vesile olmaktı. İnsanların varoluş sırrına yönelmeleriydi. En ağır şartlarda dahi onlar insanlık için hidayet dilerlerdi. Peygamber Efendimiz'i taifler taş yağmuruna tutmuşlardı. En bayağı bir muameleyi göstermişlerdi. Allah'ın Resulünü kan revan içinde bırakmışlardı. Cibri ile emeğin yetişiyordu. Dağlar meleğiyle geliyordu. Cibri ile emeğin Ya Resulallah dilersen, Dağlar meleği bu kentin başına dağları indiriversin diyordu. Peygamber Efendimiz ise Ben onlardan iman eden bir neslin Vücut bulmasına Rabbimden niyaz ediyorum buyuruyorlardı. Allah'ın Resulü Taif'ten dönüyordu. Nehle mevkiinde geceledi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Her gece uzun uzun ibadet ederlerdi. Tesbihat ve tefekkür içine olurlardı. Nehlede biraz istirahat edince Kalktılar ve namaz kılmaya başladılar Gecenin o derin sessizliğinde tane tane Kur'an-ı Kerim okuyorlardı Manalarına göre bir okuyuş içindeydiler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kılarken bir grup Çin'de de oradan geçiyordu Durdular ve Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini dinlediler Sonra Peygamber Efendimiz'e geldiler ve iman ettiler Kavimlerine döndüklerinde yaşadıkları güzelliği anlattılar Onları da imana davet ettiler. Olay Ahkaf suresinin 29. ve 30. ayetlerinde beyan ediliyordu. Hani cinlerden bir grubu Kur'an'ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Kur'an'ı dinlemeye hazır olduklarında birbirlerine susun demişler. Kur'an okunması bitince uyarıcı olarak kavimlerine dönmüşlerdi. Ey kavmimiz! Doğrusu biz Musa'dan sonra indirilen kendinden öncekini doğrulayan hakka ve doğru yola ileten bir kitap dinledik dediler buyuruyordu davet ins ve cinneydi İnsanlığın ve cinlerin varoluş gayesi Rahman Rahimi bilmekti ona bağlanmaktı ona kulluk etmekti nasıl Ebu Zer kendi kavmini İslam'a davet ediyorsa nasıl Tufeil bin Amr kendi kavmini hakka çağırıyorsa nasıl Dimat bin el-Ezdi kendi kavmine hakkı anlatıyorsa, cinler de vahyin iklimine girince, rahmet elçisine ulaşınca bu hakikatleri kendi kavimlerine anlatıyorlardı. Ayet-i de cinler, Ey kavmimiz! Allah'ın elçisine uyun. Ona iman edin ki Allah da sizin günahlarınızın bir kısmını bağışlasın ve sizi acı bir azaptan korusun buyuruluyordu. Tevhid inancından bir toplum oluşuyordu. Mü'min bir toplum doğuyordu. İmanın kalplerini coşturduğu, imanın halavetini terennüm eden bir toplum vücut buluyordu. Aynı şekilde tevhidi bir toplum oluşuyordu. Cin taifesinden bir toplum oluşuyordu. Mü'min bir cin toplumu vücut buluyordu. Kur'an-ı Kerim'in Cin Suresinin 1. ayetinden 13. ayetine kadar şöyle anlatılıyordu. De ki, Cinlerden bir topluluğun benim okuduğum Kur'an'ı dinleyip de şöyle dedikleri bana vahyolunmuştur. Gerçekten biz doğru yola ileten harikulade bir Kur'an dinledik. Dinledik de ona iman ettik. Artık kimseye Rabbimize asla ortak koşmayacağız. Hakikat şu ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne eş ne de çocuk edinmiştir. Doğrusu bizim beyinsiz olanlarımız, Allah hakkında pek aşırı yalan ödürmüşlardır. Halbuki biz, gerek insanlar, gerekse cinler, Allah hakkında asla yalan söylemez sanmıştık. Şu da gerçek ki, insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazı kimseler sığınırlardı da, onların taşkınlıklarını artırırlardı. Onlar da sizin sığındığınız gibi, Allah'ın hiç kimseyi bir daha diriltmeyeceğini zannetmişlerdi. Doğrusu biz cinler, göğü yokladık. Onlar da sizin sandığınız gibi Allahu Teala'nın hiç kimseyi bir daha diriltmeyeceğini zannetmişlerdi. Doğrusu biz cinler göğü yokladık. Fakat onu sert bekçilerle alev hüzmeleriyle doldurulmuş olarak bulduk. Halbuki daha önce biz onun bazı kısımlarında haber dinlemek için oturacak yerler bulup otururduk. Fakat şimdi kim dimlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev hüzmesi buluyor. Artık şu gerçeği şüphesiz anladık ki biz yeryüzünde bulunsak da Allah'a aciz bırakamayacağız. Başka yere kaçmakla da elinden kurtulamayacağız. Doğrusu biz o hidayeti Kur'an'ı işitince ona iman ettik buyuruluyor. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.